İstisnai durumlar demektir. İstisna da kaideyi bozmaz. O zaman şunu da söylesinler. Musa Aleyhisselam'ın değneği yı nasıl yılana dönüyordu? Bugünkü değnekler niye dönmüyor? E sen de Musa ol bakalım. Bir de Musa olmakla da olmaz. Cenab-ı Hak onu emredecek ki olsun.